Günaydın. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı için alınan üniforma kararını hatırlarsınız. Öğrencilerin üniforma ve önlük giymesi zorunluluğu kaldırılmış, sınırları muğlak olan bir kıyafet serbestlisi uygulanmasına karar verilmişti. Bu konuya tepki gösteren pek çok ebeveyn ve öğretmen Change.org'da imza kampanyaları başlatmış ve alınan bu kararın iptal edilmesini talep etmişti. Bir yılın ardından beklenen haber geldi. Hürriyet gazetesinin 27 Temmuz tarihli haberine göre serbest kıyafete yüzde 50 artı 1 kuralı geldi. Peki bu kural ne anlama gidiyor? Okullarda velilerin çoğu nasıl bir kıyafet yönetmenliği uygulanmasını isterse o kural geçerli olacak. Habere göre Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı okullarda serbest kıyafet uygulamasına ilişkin yönetmenliğin resmi gazetede yayınlandığını bildirerek özel resmi bütün okullarımızda 60'ta değil, %50 artı 1 velilerimiz ne istiyorlarsa onu tercih edebilecekler. Böylece serbest kıyafet uygulaması gerçekten daha da serbestleşmiş oldu dedi. Avcı yaptığı konuşmada velilerin ve öğretmenlerin serbest kıyafete devam edilsin ama serbest kıyafet seçim seçenekleri arasında formada olsun dediğini Tıpkı özel okullarda olduğu gibi talebin okullarda serbest kıyafet ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Özel okullarda yönetmeliğe göre velilerin %60'ının talebi doğrultusunda öğrencilerin forma seçebileceklerini kaydeden avcı, şimdi özel resmi bütün okullarımızda %60'da değil %50 artı 1 velilerimiz ne istiyorlarsa onu tercih edebilecekler. Böylece serbest kıyafet uygulaması gerçekten daha da serbestleşmiş oldu bu seçeneklerin arasına formada katılmış olduğu diyerek yapılan değişikliği duyurdu. Sırada Türk Hava Yolları'ndan bir haber var. Doğan Kalyoncu tarafından Türk Hava Yolları'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, alınan mahkeme kararının uygulanması ve grev kırıcılığından vazgeçilmesi. Doğan yaptığı açıklamada Türk Hava Yolları anonim ortaklığı ve Türk Hava Yolları teknik personeli 305 kişi 27 Mayıs 2012 tarihinde bir gecede korsan taksi yasası adı altında bir torba yasayla havacılık koluna getirilecek grev yasağına karşı bir günlük çalışmama hakkını kullanmış, sendikasının yapacağı basın açıklamasını dinlemeye gitmiştir. THY yönetimi bu 305 kişiyi yasa dışı eylem yaptılar iddiasıyla işten çıkarmıştır. 470 günü aşkın süredir devam eden bu direniş süresince hükümet bu yasağı kaldırmış, fakat 305 kişi mahkemece haklı bulunup işe geri dönüş hakkını kazandıkları halde Türk Hava Yolları yönetimi tutumu nedeniyle hala işlerine geri dönememişlerdir. 15 Mayıs 2013 gecesi Türk Hava Yolları'nda başlayan grev Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı yönetimi tarafından 5000'e yakın polis gücüyle engellenmeye çalışılmış, kanunen greve çıkan insanlara baskı yapılmış hukuk kuralları çiğnenerek greve çıkan kişilerin yerine dışarıdan işçi istihdam edilmiştir. Bilir kişi raporlarıyla tespit edilen grev kırıcılığı, mahkeme kararıyla Türk Hava Yolları yönetimine bildirilmiş, grev süresince istihdam edilen personelin iş hadlerinin fesih edilmesi istenmiştir. Fakat THY yönetimi hala bu kararı uygulamamakta ısrarcı tavırlarını sürdürmektedir. Üstünlerin değil, hukukun üstünlüğü için bir imzada siz verin diyerek, bir an önce Türk Hava Yolları'nın, Hukuk çerçevesinde durmasını talep ediyor. Sırada Sapanca Gölü için başlatılan bir imza kampanyası var. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Sapanca Gölü'nün koruma altına alınması. Mustafa Köseoğlu tarafından başlatılan imza kampanyasında Sapanca Gölü'nün sadece Kocaeli ve Sakarya için değil, tüm Türkiye için önemli bir göl olduğu dile getiriliyor. Mustafa maalesef başta Tüpraş olmak üzere birçok sanayi kuruluşu bu gölden hoyratça su çekmekte ve göle büyük zarar vermektedir. Bu gölün kuruması bölge için başlı başına bir felakettir diyerek uyarıyor ve önlemlerin alınması için çağrıda bulunuyor. Evet sırada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir kampanya haberi var. Deniz Perçin tarafından başlatılmış, talebi ise Çanakkale Karabiga köyünde termik santral kurulmaması. Çanakkale'nin Karabiga beldesine bağlı bir köyünde doğal ve tarihi sit alanı üzerine inşa edilen yeni termik santral, Kaz Dağları ve Marmara Denizi'ndeki ekolojik sistemi tehdit ediyor. Çanakkale İdare Mahkemesi'nce çevresel etki değerlendirme raporunun iptal edilmesine karşın süren santral inşaatı nedeniyle hektarlarca orman alanı traşlandı. Eski Orman Mühendisleri Odası Başkanı Salih Sönmez Işık ise kentte termik santral sayısının 3'e çıktığını anımsatarak santrallerden çıkan zehirli gazlar nedeniyle 1980'lerde Muğla'da yaşanan toplu ağaç ölümlerine yakın gelecekte Kaz Dağları'nda da görülecek uyarısında bulundu diyerek durumu anlatıyor Deniz. Çanakkale'liler, Çan ve Karabigan'ın Kemer Köyü'nde açılan iki termik santralin ardından Bekirli Köyü'nde İçtaş tarafından inşa edilen 3. termik santralin faaliyete geçmemesi için Hukuk mücadelesi veriyor. Aralarında Çanakkale Barosu, ziraat mühendisleri odasında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Şubat 2008'de termik santral inşaatının durdurulması için Çanakkale İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Aralık 2009'da başvuruyu karara bağlayan mahkeme, termik santralin çevreyi ve tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyeceği, kül depolama alanı olarak belirlenen alanla ilgili verilerin yetersiz olduğu ve temiz kömür teknolojilerinin henüz gelişmediği gerekçelerini haklı bularak santral inşaatının hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle ÇED raporunu iptal etti. Mahkemenin iptal kararının ardından inşaatı durdurmayan İçtaş, 4 Ocak'ta yeni bir ÇED raporu için Çevre ve Orman Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Önceki gün için yeni ÇED raporu için Karabiga'nın Kemerköy'ünde düzenlenen bilgilendirme toplantısı ise Protestolara sahne oldu, jandarmanın robokoplarla önlem aldığı bölgede gerginlik artınca toplantı erken bitirildi diyerek hukuki süreçle ilgili de bilgi veriyor deniz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden eski orman mühendisleri odası başkanı Salih Sönmez Işık'ın yeni termik santralinin 1200 megawatt gücünde büyük bir tesis olduğuna dikkat çekerek termik santralinin aşındırma ve araştırma bölgesinde ve Marmara denizi kıyısında kurulmasını eleştirdiğini de ekliyor. Salih Sönmez Işık özetle şunları söylemiş. Marmara Denizi'nden alınan soğutma suyu nedeniyle denizdeki kirlilik belirtileri yükseldi. Santral bacasından çıkan zehirli gazlar nedeniyle de hava kirliliği değerleri arttı. 1980'lerin başında Yatağan ve Yeniköy termik santrallerinden çıkan gazlar nedeniyle toplu ağaç ölümleri yaşanmıştı. O zaman yapılan ölçümlerde ağaçlarda 8 ila 10 bin ppm zehirli gaz tespit edildi, diyor Deniz Cumhuriyet Gazetesi'nden yaptığı alıntıyla duyurusunu noktalamış. Bakalım yakın zamanda hedeflendiği gibi gözler Çanakkale'ye çevirecek mi, Karabiga kurtulacak mı? Hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Değişimin temiz rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.